Mü'minun Suresi Necm 334 Kesinlikle inananlar durumlarını korudular, zafer kazandılar. Onlar salatlarında yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmalarında, toplumu aydınlatmaya çalışmalarında gösterişsiz, samimi olan kimselerdir. Ve onlar boş şeylerden yüz çeviren kimselerdir ve onlar zekatı işleyen vergiyi veren kimselerdir. Ve onlar iffetlerini koruyan kimselerdir. Eşleri veya sözleşmelerinin sahip oldukları ayrı. Çünkü bundan dolayı kınanamazlar. Oysa bunun ötesine gitmek isteyenler, işte onlar sınırları aşanların ta kendileridir. Ve onlar emanetlerine ve antlaşmalarına riayet eden kimselerdir. Ve onlar salatlarını yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma toplumu aydınlatma kurumlarını koruyan kimselerdir. İşte onlar içinde temelli kalacakları firdevs cennetine son sahip olan son sahiplerin ta kendileridir. Necm 335. Ve andolsun ki biz insanı seçilmiş bir çamurdan oluşturduk. Sonra onu çok dayanıklı bir karargahta bir nutve yaptık. Sonra o nutveyi bir embriyon oluşturduk. Sonra o embriyoyu bir et parçası oluşturduk. Sonra o bir et parçasını kemikler olarak oluşturduk. Sonunda o kemiklere de bir et giydirdik. Sonra onu bir başka oluşumda yeniden kurduk. İşte oluşturanların en güzeli Allah, ne cömerttir. Sonra şüphesiz sizler bunların ardından kesinlikle öleceksiniz. Sonra şüphesiz siz kıyamet gününde diriltileceksiniz. Necm 336. Ve andolsun ki biz sizin üstünüzde yedi yol oluşturduk ve biz oluşturmaya karşı bilgisiz, ilgisiz, duyarsız değiliz ve biz gökten bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durgunlaştırdık ve şüphesiz biz onu gidermeye de kesinlikle güç yitirenleriz. sonra da biz onun sayesinde sizin için hurmadan ve üzümden bahçeler meydana getirdik bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz ve tur sinadan çıkan Yağ bitiren, yiyenlere katık olan bir ağaç meydana getirdik. Dört bacaklı, iki tırnaklı, geviş getiren ve ot yiyen hayvanlarda da sizin için kesinlikle bir ibret vardır. Onların karınlarındaki şeylerden size içiririz. Onlarda sizin için bir takım yararlar daha vardır. Ve siz onlardan yersiniz, onların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız, yüklenirsiniz. Necm 337 And olsun ki biz Nuh'u toplumuna elçi gönderdik de o, Ey toplumun! Allah'a kulluk edin! Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz? dedi. Bunun üzerine toplumundan, kafir, Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddeden ileri gelenler, Bu sizin gibi bir beşerden başka bir şey değildir. Size fazlalık sağlamak istiyor. Eğer Allah isteseydi kesinlikle melekleri indirirdi. Biz evvelki atalarımızda bunu duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Öyleyse bir süreye kadar onu umutla bekleyin dediler. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine biz ona bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Sonra bizim emrimiz gelip de tandır kaynayınca... Her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de onlardan. Daha önce kendisi aleyhinde söz geçmiş olanların dışındaki aileni, yakınlarını, inananlarını gemiye sok. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapmış olanlar konusunda bana başvurma. Şüphesiz onlar boğulmuşlardır. Kesin olarak suda boğulup öleceklerdir. Sonra sen ve beraberindeki kişiler gemiye yerleştiğinde de ''Tüm övgüler bizi şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapanlar topluluğundan kurtaran Allah içindir. Başkasını övmeyin de.'' ''Ve Rabbim beni bolluk olan bir yere indir. Bana bolca ikramda bulun. Sen indirenlerin, ikramda bulunanların en iyisinde.'' diye vahyettik. Şüphesiz bunda kesinlikle bir takım alametler, göstergeler vardır.'' Ve biz kesinlikle sınayanlarız. Sonra biz onların ardından başka bir nesil var ettik. Sonra da onların içinde Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz diye uyaran kendilerinden bir elçi gönderdik. Ve elçinin toplumundan küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş, ahirete ulaşmayı yalanlamış ve şu basit dünya yaşamında kendilerine refah verdiğimiz kodaman kişiler, bu sadece sizin gibi bir beşerdir. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor. Ve eğer kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz, şüphesiz o zaman siz kesinlikle ziyan edenlersiniz. Size gerçekten siz öldüğünüz, toprak ve kemik olduğunuzda mutlak surette sizin çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Tehdit olunduğunuz şey hiç olmayacak bir şeydir. Sadece basit dünya hayatımız. Biz ölürüz, yaşarız ve biz diriltilecekler değiliz. Elçi sadece Allah hakkında yalan uyduran bir adamdır ve biz ona inanmıyoruz dediler. Elçi, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah, çok az bir zaman sonra onlar kesinlikle pişman olacaklar dedi. Sonra da çığlık onları hak ile yakalayıverdi. Böylece kendilerini süprüntü yaptık. Artık uzaklık şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar topluluğunadır. Sonra biz onların ardından başka nesiller var ettik. Hiçbir önderli toplum kendi ecelini öne alamaz, erteleyemezdi. Sonra biz birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her ne zaman bir ümmete elçileri geldi, onlar bu elçiyi yalanladılar da biz onların bir kısmını bir kısmına izlettirdik ve onları öyküler yaptık. Artık iman etmeyen toplum için uzaklık, canı cehenneme. Sonra da Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle, alametlerimizle, göstergelerimizle ve apaçık bir güç ile Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Elçi yaptık. Bunun üzerine kendilerinin büyüklüğüne inandılar ve ululuk taslayan bir toplum oldular. Sonra da bu ikisinin toplumları bize kulluk ederken biz bizim benzerimiz olan bu iki beşere inanacak mıyız dediler. Böylece ikisini yalanladılar da onlar değişime yıkıma uğrayanlardan oldular. Ve andolsun biz Musa'ya onlar kılavuzlandıkları doğru yola girsinler diye o kitabı verdik. Ve biz Meryem'in oğlunu ve İsa'nın annesini bir alamet, gösterge yaptık ve ikisini yerleşmeye uygun suyu olan bir tepeye yerleştirdik. Ey elçiler! Temiz, hoş, yararlı şeylerden yiyin ve salihi işleyin. Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı çok iyi bilenim. Ve işte bu bir tek ümmet olarak, ''Sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benim korumam altına girin.'' Sonra insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup kendinde bulunanla sevinip böbürlenmektedir. Sen şimdi onları bir zamana kadar sapkınlıklarıyla baş başa bırak. Onlar kendilerini hayırlarda koşturalım diye, kendilerine maldan ve oğullardan bir şeyler vermekte olduğumuzu mu sanıyorlar? Tam tersi, işin farkına varamıyorlar. Necm 338 Şüphesiz Rablerine duydukları derin hayranlık ve saygı sonucu, ondan uzaklaşma korkusundan tir tir titreyen şu kimseler, Rablerinin ayetlerine inanan kimseler, Rablerine ortak tanımayan kimseler, şüphesiz kendileri Rablerine dönecekler diye verdiklerini kalpleri ürpererek veren kimseler, işte onlar iyiliklerde yarışanlardır ve iyilikler için önde gidenlerdir. Necm 339 Ve biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla kapasitesi dışındaki bir şeyle yükümlü tutmayız. Nezdimizde de hakkı konuşan bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Tam tersi onların kalpleri bu hususta örtü içindedir ve onların bundan aşağı bir takım kötü işleri vardır ki onlar kötü işleri yapar dururlar. Sonunda onların konfor içinde olanlarını azapla yakaladığımızda hemen feryadı bası verirler. Bugün feryat etmeyin. Şüphesiz siz bizden yardım göremezsiniz. Şüphesiz ayetlerimiz size okunuyordu da buna karşı siz denerek ve geceliğin hezeyanlar savurarak arkanızı dönüp gidiyordunuz. Necm 340 Onlar Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önceki geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar elçilerini tanımadılar mı da ...kendilerine gelen elçi için tanıtmamaya yeltenen kimselerdir. Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar. Aksine elçileri kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu da hak için hoşlanmayan kimselerdir. Ve eğer hak onların tutkularına uysaydı... ...kesinlikle gökler, yeryüzü ve bunlarda bulunan kimseler... ...bozulup giderdi. Aslında... ''Biz onların şanını, öğütlerini getirdik. Sonra da onlar kendi şanlarından, öğütlerinden yüz çevirenlerdir.'' ''Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? İşte Rabbinin vergisi daha hayırlıdır ve Rabbin rızık verenlerin en hayırlısıdır.'' ''Ve şüphesiz sen kesinlikle onları doğru bir yola çağırıyorsun.'' Ahirete inanmayan şu kimseler ise bu yoldan kesinlikle sapanlardır. Ve eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, kesinlikle iyice körleşerek azgınlıklarında büsbütün direnirlerdi. Ve andolsun biz onları azap ile yakaladık. Buna rağmen Rablerine boyun eğmediler ve Allah'a karşı zeliller olduklarını hiç göstermediler. Ta ki üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada ümitsiz kalmışlardır. Ve Allah sizin için duymayı, gözleri ve kalpleri inşa edendir. Kendinize verilen nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz. Ve Allah sizi yeryüzünde türetip üretendir ve sadece ona toplanacaksınız. Ve Allah diriltir ve öldürür. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de yalnızca onun içindir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Necm 341 Aslında onlar, öncekilerin söylediklerinin benzerini söylediler. Onlar, biz ölüp de bir toprak ve kemikler olunca mı kesinlikle diriltileceğiz Ant olsun ki biz ve atalarımız bundan önce bununla korkutulmuştuk. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. De ki, eğer biliyorsanız bu yeryüzü ve onun içindeki kimseler kime aittir? Onlar Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz düşünüp taşınmaz mısınız de. De ki, yedi göklerin Rabbi, ve çok büyük tahtın Rabbi kimdir? Onlar Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. Sen öyleyse Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz de. De ki, eğer biliyorsanız her şeyin mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan ve kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan kimdir? Onlar Allah'ındır. Allah'tır diyecekler. Sen öyleyse nasıl büyülenirsiniz de. Aslında biz onlara hakkı getirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Necm 342 Allah çocuk diye bir şey edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kesinlikle kendi oluşturduğu şeyle birlikte gider ve kesinlikle diğerleri üzerine üstün olurdu. Görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni ve açığı bilen Allah onların niteledikleri şeylerden arınlıktır. O, onların ortak koştukları şeylerden de çok yücedir. Necm 343 De ki Rabbim, Onların tehdit olundukları şeyleri bana kesinlikle göstereceksen, Rabbim bu durumda beni şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapan o kimseler topluluğu içinde tutma. Ve şüphesiz biz onlara vaat ettiğimiz şeyleri sana göstermeye elbette ki güç yetirenleriz. Sen kötülüğü en güzel bir şeyle sav. ''Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri çok iyi biliriz ve de ki Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım ve Rabbim onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.'' Necm 344 Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde Rabbim terk ettiğim şeylerde salihi işlemem için beni geri döndür dedi kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Bu şüphesiz onun söylediği bir sözdür. Onların tekrar diriltilecekleri güne kadar onların arkalarında bir engel vardır. Artık sura üflendiği zaman, işte o gün aralarında soysop ilişkisi yoktu. Kimse kimseden bir şey isteyemezdi. Böylece Kimlerin tartıları ağır basarsa, işte onlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Cehennemde sürekli kalıcıdırlar. Orada onlar, dişleri sırıtır haldeyken ateş yüzlerini yalar. Benim ayetlerim size okunmadı mı? Siz de onları yalanlıyor muydunuz? Dediler ki, Rabbimiz, azgınlığımız bizi yendi ve biz bir sapıklar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha aynısını yaparsak, işte o zaman gerçekten biz yanlış, kendi zararlarına iş yapanlarız. Allah dedi ki, senin oraya, bana konuşmayın da. Şüphesiz benim kullarımdan bir grup, Rabbimiz, biz iman ettik. ''Artık bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhametlilerin en iyisisin.'' diyorlardı. İşte siz onları alaya aldınız. Sonunda da onlar size benim anılmamı, öğüdümü unutturdu, terk ettirdi. Ve siz onlara gülüyordunuz. Şüphesiz ki bugün ben sabretmelerine karşılık onları ödüllendirdim. Onlar... Kazançlı çıkanların ta kendileridir. Allah, Yeryüzünde yıl sayısı olarak kaç yıl kaldınız dedi. Onlar, Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Haydi sayanlara sor dediler. Allah, Siz sadece pek az bir süre kaldınız. Keşke siz bilmiş olsaydınız dedi. Necim 345, Peki siz, bizim sizi sadece boş yere oluşturduğumuzu ve şüphesiz sizin yalnızca bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? İşte gerçek sahip, yönetici Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O saygın, en büyük yönetim makamının Rabbidir. Her kim hiçbir delili olmadığı halde, Allah ile birlikte diğer bir ilaha yakarırsa, bilsin ki o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şüphesiz kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanlar, durumlarını koruyamazlar, zafer kazanamazlar. Necm 346 Ve de ki, Rabbim, bağışla ve merhamet et. E sen merhametlilerin en hayırlısısın.